ule alehudem mi Rabbihim veulehumul muflihun bu Eliflem mim Bu Allah tarafından gelmiş yüce bir kitaptır Onda şüphe yoktur Eşit teslimle okuyanlara şüphe vermez ve o takva sahiplerine ha doğru yolun ta kendisidir